<Sessizlik> fâ inne hayra'l kelâmi kitâbullâh ve hayra'l hadiyedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhdesâtuhâ ve kulla muhdesetin bid'ah ve kulla bid'atin dalâle ve Değerli kardeşler, daha önce ilan ettiğimiz üzere Ramazana yakın bir vakitte oruç ve Ramazan ile ilgili meseleleri kapsayan bir Ders yapacaktık. Şayet yurt dışından Suudi Arabistan'dan Bir misafirimiz gelmez ise Misafirimiz Programını değiştirdi. Türkiye'ye uğrayıp başka bir ülkeye Geçecekti. Program iptal Olunca bizler Bu dersi yapmak Durumunda pozisyonunda kaldık. Ramazan'a da çok kısa bir süre kaldı. Şöyle Ramazan'la alakalı Bilgilerimizi Hükümleri şöyle gözden geçirmek istiyoruz. Daha önceden bununla ilgili birkaç defa dersleri yaptık. Onunla ilgili ses kayıtlarını bulan arkadaşlar da aslında ulaşabiliyorlarsa onlara da ulaşıp dinleyebilirler. Bugün de inşallah ve cumartesi günü bu iki dersi Ramazan ve oruç bahselerine ayıracağız. Biliyorsunuz arkadaşlar oruç İslam'ın şartlarından bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde özellikle yani allah Teala'nın kitabında bahsedilmiş sizlerden önceki ümmetlere de farz kılınmış bir ibadet. allah Teala buyuruyor ki kutiba aleykumus siyamu kemal kutiba alellezine min kablikum sizlerden önceki ümmetlere, sizlerden önceki insanlara oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Olur ki, sakınırsınız, takva sahibi olursunuz. Oruç ve diğer ibadetler de aynı şekilde kul üzerinde takva unsurunu ortaya çıkması lazım. Takva semeresini ortaya çıkartması lazım. Yani ibadetleri yapıyoruz. اِنَّ صَلَاتَ تَنْهَا عَلِ الْفَحْشَٰئِ Namaz kişiyi fuhşiyattan ve kötülüklerden alıkor diyor allah Teala. Sizlerden önceki oruç Fars kılındığı gibi size de kılındı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ olur ki takma sahibi olursunuz. Yani yaptığımız ibadetlerde üzerimizde gözüken bir tesir yoksa, kalbimizde gözüken bir tesir yoksa, imanımızda gözüken bir tesir yoksa, Demek ki bir sıkıntı var demek. Demek ki bir problem var demek. Oruç tuttuğumuz zaman donanımlı bir hale gelmiyorsak, zırhı giymiş gibi olmuyorsak, şeytanın oklarından kendimizi koruyamıyorsak, bileceğiz ki o oruçta bir sıkıntı var. Kıldığımız namaz fuhşiyattan, münkerden bizi alıkoymuyorsa o, o namazda bir problem var demek yani problemleri araştırmak lazım, sıkıntıları araştırmak lazım, onunla ilgilenmek lazım, kalbi ıslah etmek lazım, düzeltmeye çalışmak lazım. Ki ibadetin semerelerinden, meyvelerinden olan bir şeye o ulaşabilelim. Ki birçok ne var ibadetin? Kişiye getirdiği, kattığı fevait, faydalar var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam oruçla alakalı orucun bir Kalkan olduğunu söylüyor. Diyor ki hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem Ya maşar şebab men isteta'a minkumul ba'a fel yetezavvec Diyor, sizlerden birisi evliliğe güç yetirebiliyorsa her yönüyle maddi olarak bedeni olarak evliliğe güç yetiriyorsa fel yetezavvec. ne yapsın? Evlensin. Fe innehu agaddu lil basar Zira oruç Gözü en iyi koruyan ibadettir. Gözü haramdan sakındıran en iyi ibadettir. Bu manada. Ve ahsanu lil farcih. Ve insanın organını haramdan koruduğu, zinadan koruduğu en dayanıklı, sağlam kaledir. Orucun özellikleri var. Ve men lem diyor ki vesselam, kim de güç yetiremiyorsa Neye? Evliliğe. Fe'aleyhi bi'savum Ona oruç tutmak gerekir. Onun oruç tutması lazım. Fe innehu lehu vica Zira bu oruç onu var Korur. Şehvetini ne yapar? Dindirir. Bu hadisi İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Yine başka bir hadiste İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu sahih hadis ediyor kendisi sallallahu aleyhi As-siyamu junnah. As-siyamu junnah. Oruç bir kalkandır. Oruç kalkandır. Estecinnu biha al-abd min nar zira. Oruç ile kul kendini nereden korur? Savaşta insan kalkan taktığı zaman, kalkanı giydiği zaman, tuttuğu zaman Zırhı girdiği zaman kendini neye karşı korumuş olur? Düşmanın darbelerine karşı. Oruç tutan kimsenin kendini koruduğu şeyler ne? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Oruç tutan kendini ateşten korur. Nasıl ateşten korur? Bir önceki rivayette geldiği üzere, Gözünü haramdan ne yapar? Çünkü artık nefis, zevil duruma düşmüş. Senden habire yemek istiyor, senden su, su içmeni istiyor. Ama sen ne yapıyorsun? Nefsi ayaklarının altına alıyorsun. Oruçta olduğunu hatırlıyorsun. Takvada olman gerektiğini hatırlıyorsun. Bir de bakıyorsun ki seni ateşe götürecek şeylerden kendini ne yapmışsın? Korumaya başlamışsın. Yine oruç öyle bir ibadet ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gelip Ebu Umame radıyallahu anh soruyor. Diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, Dulleni ala amelin edhulu bihi el cennâ. Ey Allah'ın Resulü, bana bir amel göster. Bana bir ibadet göster ki onu ben yapayım, o ameli işleyim, ki cennete gireyim. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Aleyke bisavv. Aleyke bisavv. Oruç tut. Oruca yapış, oruca tutun. La misle lehu. oruç gibisi yok diyor. Zira oruç gibisi yok. bu hadis İmam Nesai'nin Öbni Hibba'nın ibadet etmiş olduğu hadis. sahih hadis. Yine oruç ibadetlerin oruç ibadetinin ayrı bir fazileti bu ibadete arkadaşlar allah Teala öyle bir ecir veriyor, öyle bir sabah veriyor ki hesabını Allah'tan başka kimse bilmiyor bu ecrin bu mükafatın karşılığı nasıldır. Allah bunu takdir etmiş. Allah bunu dilemiş. Hatta cennette cennetin giriş kapılarından birisinin adını Allah Teala oruç tutanları sokacağı o kapıyı ne koymuş? Babur Rayyan. Rayyan kapısı koymuş. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Ebu Hurayra rivayet etmiş bir diyor ki: Allahu Allah Teala Allah şöyle buyurdu." Kulun <gülüyor> amel ibn Adem'e lehu illa sıyam. Adem oğlunun insan oğlunun yapmış olduğu ibadetin her birinin karşılığı vardır ona verir illâ <gülüyor> sıyam oruç hariç. Fe inne oruç orucun karşılığı ise diyor bendedir. Yani gizlidir. Wa ana ajzi bihi orucun karşılığını kula ben veririm. Wa <gülüyor> sıyamu diyor ki satsa da selam. Wa oruç Kalkandır. Oruç kalkandır. Ve izâ kâne yevusavmi ahâdikum felâ yerfuf ve lâ yaşkab Sizlerden birisi oruç tutuyorsa, oruç tuttuğu gün sövmesin, bağırmasın, kavga etmesin. Fein sâbbehu ahadun ev gâtelahû Şayet birisi ona göre dalaşır, sataşır, söverse ya ot gelip kavga ederse, فَلْيَقُلْ اِنِّمْ رُعُونْ سَعِينَ desin ki ben oruçluyum. Eğer aleyhissalâtu vesselâm bakın hadisler arkadaşlar, yani Müslüman'ın ahlakı böyle olmalı. İnsanlarla savaşan, insanlarla dövüşen, insanlara köşe eden, söven, hakaret eden, ağzında sürekli kötü söz olan değildir. Aleyhissalâtu vesselâm bakın hadiste, oruçluyken bile, ki oruçlu olduğu zaman insanın sinirlerinin daha gevşek olduğu ya da gergin olduğu, kendini tutmasının belki de birçok insan tarafından söyleniyor, zor olduğu haller, oruç halleri de bir, bu hallerden bir tanesi. Aleyhisselatü Vesselam diyor şayet böyle olursa, şayet birisi sövecek olursa sana, hakaret edecek olursa, de ki ben oruçluyum. Allah sana tuhal diyor, اِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِرُونَ Cahil kimse var. onlara seslenince, onlara dil atınca onlara karşı laf söyleyince, onlar ne der? O Müslümanlar selama, selam. Yani orada olmazlar. Selam'la yetiştik yet giderler. Bugün trafikte adam evine gitti, iftarda hatalı bir şekilde önünde bir araba çıkıyor, ışık ihlali oluyor, farklı farklı şeyler oluyor. Bakıyorsun ki kendini tutamıyor. Bu Müslüman ahlakı değil arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği ahlak değil. Değilse o sera o sırrı ovel ki nefsi Muhammed'in diyedihi. La halufu fami's saimi atyab 'indallah Başka bir müjde. Bu da oruçun faziletlerinden bir fazilet. La <gülüyor> halufu's oruçlunun ağız kokusu Allah katında kokuların en değerlisi olan kokulardan bir tanesi misk kokusundan daha değerlidir. Aleykümselam. Yani misk kokusundan daha değerli oruçluğunun ağız kokusu. Bazen kendi ağız kokumuzu bile ne yapabiliyoruz? Kabullenemeyebiliyoruz, beğenmeyebiliyoruz. Ama birimkâhı arkadaşlar, oruçlu kimsenin ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha atyap, daha güzel. mi <gülüyor> ferhatân bir oruçlunun iki tane mutlu olduğu vakit vardır. Birincisi, ida اَفْتَرَ فَرِحٍ İftar ettiği zaman, akşam iftar vakti olduğu zaman ne yapar isen? Oh bugün de bitirdik. O sofrayı böyle kucaklar. Değil mi? O mutluluk ayrıl mutluluk. İkinci mutluluk, وَاِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ Diyor ki aleyhisselatü aleyhisselatü aleyhisselatü aleyhisselatü Rab'bine kavuşunca oruçlu orucundan dolayı ne var? Mutlu olur, sevinir. Çünkü biliyor ki biliyor ki oruçlu kimse orucunun karşılığını verecek olan, onu takdir edecek olan kim? Allah. Daha dünyada onu belirlememiş, kullarına yani kullarına beyan etmemiş, kullarına bildirmemiş. Hemet ki orucunun iki mutlu olduğu vakit var. Bunlar iftar vakti ve Rabbi ile kavuştuğu Rabbine ulaştığı vakit. Orucun da başka bir fazileti arkadaşlar. Kıyamet gününde oruç ne yapacak? Şefaatçi olacak. Nasıl Kur'an-ı Kerim onu okuyana idrak edip, vehmedip, tedbbür edene, tefekkür edene şefaatçi olacaksa, oruçla aynı şekilde şefaatçi olacak. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, yine İmam Ahmet'in ve hakimin rivayet etmiş olduğu hadiste, As-Siyamu e vel Kur'ani -kur -kur -kur As-Siyamu vel Kur'anu Yeşfe'ani lil'abdi yevmel kıyâme Kur'an ve oruç kıyamet günü ne Kula şefaatçi olur, şefaat olur. Yekûlu's-Siyam Oruçlar ki Geçen destek söylemişsin. Yani, Allah-u Teala birçok şey dile getirecek. Konuşturacak. Yeryüzü konuşacak. Allah-u Teala dediği gibi onların ayakları o gün bize ne yapacak diyor. Şahitlik edecek. Elleri konuşacak. Eller ayaklar konuşacak. da konuşacak. Hadiste geldiği yere. Diyecek ki, Ey Rabb, menatu Ataama ve şehva, oruç diyecek ki Rabbim ben bu kulu yemekten ve şehvetinden alı koydum. Ona marjiy oldum. İnsanlar şimdi özellikle bu sene, bundan sonraki senelerde mi karşısı böyle devam edecek. Yazın sıcağında terlediğin anda, insanın susuzluktan kavrulduğu anda aklına su içmek geldiğinde oruçlu olduğunu gözünden getirip diyecek ki ben oruçluyum sen evde atacak, verecek, verecek. Tabii ama Allah'tanların buyruklarını emirlerini dinlemeyen, Resulü sallallahu aleyhi ve emirlerini dinlemeyen insanlar ne alacak? Rahatsızlıklar ortaya, bahaneler ortaya sürecek. Benim şu hastalığım var, bu hastalığım var, çok sıcak tutamıyorum, öyle oluyor, böyle oluyor diye kısa bir dünya hayatını neye tercih edecekler? Ebedi ahiret hayatını tercih edecekler. Halbuki Müslüman kimse ne yapıyor? Bunu intihar olarak bilip, fark edip, idrak <gülüyor> edip, suyu elinin tersiyle itiyor. Ebedi olanı tercih ederek fani olanı ne yapıyor? Bir kenara bırakıyor. Allah Teala benden böyle istedi. Allah Resulü bana bunu emretti. O zaman benim için artık bitmiştir. Bunun imanla alakası var. İman zayıfladıkça iman Geriledikçe insanlar ne yapıyor? Oruçtan kaçıyorlar. Ama bizler biliyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselat vesselam haber verdi ki oruç kıyamet günü şefaat edecek. Cek faşifğni fi, Ey Rabb, ini ona şefaat etme, şefaat çeker. Allah izin ver ki ona şefaat edeyim. Ve diyor <gülüyor> ki Kur'an'da dijekte ma <gülüyor> manatu alnoma billey. Ey Rabb. Ben bu kulunu gecenin uykusundan aldı koydum. Herkes uyurken o kalktı, Kur'an okudu, ibadet etti. Zikir çekti. Kur'an okudu, Allah'ı andı. Feşerfe'ni fiye. ona oraya şefaatçı kıl. Kal feyüşef'an. böylece diyor Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve oruç ve Kur'an ne namazdır. Kulağı şefaatçi kılınır. Tabi bizim bu bahsettiğimiz diyar, bu bahsettiğimiz olaylar şu anda var olan, allah Teala'nın yaratmış olduğu. Ama kendisini bize göstermediği, bizim içimizden elçi olarak seçtiği Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gösterdiği o diyarlardan, o mekanlardan bahsediyoruz. Bizim için kaybı. Ve buna iman ediyoruz. Ama dediğimiz gibi kimilerde var ki Allah hidayet eylesin. Ramazan'da da göreceğiz. Umurunda değil. Ramazan gelmiş mi? Ramazan gitmiş mi? İbadet ayı mı? Değil mi? Oralı kimse değil. Dediğimiz gibi Allah Aleyhi ve Sellem bizlere haber verdiği üzere oruç ibadeti öyle bir mükafata kulu nail ediyor ki, öyle bir mükafata ulaştırıyor ki bu mükafat ne? Cennette özel bir kapı ve kulun bu kapıdan girmesi. Sal ibn Sa'd radiyallahu diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnne fil cenneti bâben yukâlû lehu Cennette bir kapı vardır. Ve bu kapının adı reyyan kapısıdır. Yedkulu minhü sâimûne yevmel kıyâme. Kıyamet günü oruçlular bu kapıdan gelecek. La yedkulu minhü ahadun gayruhum. Bu kapıdan diyor onlardan başka kimse giremeyecek. Yani burası oruçlu oruç ibadetine önem veren kullar için. Sadece Ramazan değil arkadaşlar. Bu faziletler orucun genel faziletleri. Ramazan çıktıktan sonra Şevval orucu da bununla ilgili. Pazartesi Perşembe oruçları da bununla ilgili. Her ayın Eyyâmul Beyd dediğimiz 13, 14, 15 doluya geceleri. Fe iza dakhulu ughlik. bu kapıdan girince tamamlanınca kapı kapanacak. Fe lam yadkhul minhu ahadun fe iza dakhala akhiruhum ughlik. Onların sonuncusu girdiği zaman oruç son Ferdi girdiği zaman o kapı kapanacak. وَمَنْ دَخَلَ شَرِيْبَ Bu kapı öyle bir kapı ki arkadaşlar içine giren kimse içiyor orada sürekli. Allah Teala'nın hazırladığı kadehlerde o gün kullarına ikram ettiği içecekleri bu oruçlar rahatsız ikramları içiyor oruçlar. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm وَمَنْ <gülüyor> شَرِيْبَ <gülüyor> لَمْ يَلْمَا اَبَدًا oradan girip de Allah'ın o ikramından içen artık ne yapmayacak? لَنْ yazma اَبَدَى Artık hiçbir zaman susuzluk hissetmeyecek. Allah zala öyle bir mükafat hazırlayacak. Evet orucun başka bir fazileti oruç günahları kefarettir arkadaşlar. Nasıl şimdi biz işte elektronik bilinçli çağında yaşıyoruz. Sen bilgisayarı kullanıyorsun. Belli bir sürede bilgisayarın sürekli ne yapıyorsun? Temizliyorsun. Yoksa bilgisayar ağırlaşıyor. İşte telefonun, üstünlük cevapsız çağrılar, genel aramalar, mesajlar ne yapıyorsun? Temizliyorsun. Aynı şekilde kul günahkar. Sürekli hata ediyor. Önemli olan tövbe etmez. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam diyor ki ''Fitnetur raculü fi ehlihi ve maalihi ve carihi'' kişinin, imtihanı, kişinin fitnesi ailesinde, malında, komşusundadır. Kimisi ailesinden dolayı <gülüyor> ne yapar? Günahlar yazılır. Belası ailesi olmuş, musibeti ailesi olmuş. Adam burada çalışıyor, hanım orada günah işliyor. Allah'ın sevmediği şeyler işliyor. Bu adam da bunu biliyor, girahlar ona yazılıyor. Hem kadın hem adam. Ve malında parasında bir şey tutunlar yapmış, parayı koymuş, işliyor onu. bir şeyler var ama haram. Orada para çoğaldıkça arttıkça yükseldikçe bununla birlikte ne de artıyor adamın günahları da artıyor. Acayip komşusu hakkını yok, onu yakamıyor diyor. Tukeffir hassalatu ve siyamu ve sadaka Bunların hepsine neler temizler? Neler keffaret olur? as -salah. Namaz. Kul kalkacak sabahleyin duha namazı. Gece gece namazı. akşamdan namazından sonra sünnet. Nafile namazlara önem verecek. Normal 5 vakit namazın dışında. Aynı şekilde oruç. Aynı şekilde sadaka. Bunların hepsi nedir? Kefaret. Bu hadisi İmam Bukhariya, İmam Huslim rivayet ediyor. Ramazan ayı ise arkadaşlar, Allah-u Teala'nın kendisine bin yıldan daha hayırlı bir geceyi koyduğu, Kur'an-ı Kerim'in o ayda inmeye başladığı, bir çok faziletin içinde bulunduğu mübarek bir vakit diline. Yani Allah Teala senin içinde on iki tane ay var, on iki ayın içinde bakıyorsunuz ki belli aylar, belli günler, belli geceler var ki diğerlerinde üstün kalınmış. Hani günün de bakıyorsun ki işte ticaret haneler, alışveriş merkezleri ne yapıyorlar? bildirim günleri yapıyorlar. Özel günler yapıyorlar. Kul Allah Teala'nın bu günlerini üstün kıldığı bu günler ne yapacak? Gaflette geçirmeyecek. Zaten onu kendinde hisseder. Fatin olan, zeki olan, öynek olan ne yapar? Kendinde hisseder. Çünkü şeytan o günlerde ne yapar? Farklı yaklaşır insan. Farklı meskaleler çıkarır. Hatta selehte bazı kaviller var. Diyorlar eğer aradığın, hatırlamak istediğin bir şey varsa namaza dur diyorlar. Şeytan gelip onun sana ne yapar? Hatırlarsın. Niye? Çünkü sen Rabbine münacat ediyorsun. Rabbinin huzuruna çıkmışsın. Şeytan seni ne yapmaz? Boş bırakmaz. Ramazan ayı şeytanların zincire vurulduğu ay ama Şeytanın başka orduları da var, insanlardan ordular var, cinlerden ordular. Bakıyorsun ki adam, gaflet, gündüzü uykuyla geçiriyor, geceyi televizyon karşısında geçiriyor. Yarışma parası olmaz, dizi, filmler. Ramazan ayında önce böyle bir şey yoktu, böyle bir adet yoktu adamın Ramazan ayı geldi. Bakıyorsun ki adam kahveye gidiyor. Savura kadar orada oyun oynuyor, oynuyor. Değil mi? Memlekette böyle şeyler var. Niye çünkü şeytanlar çalışıyor bizim için de aynı şekilde. Yani kul uyanık olacak arkadaşlar. Ramazan ayı çıktı. Keseyi doldurdun. İbadetleri yaptın. Bakıyorsun ki şeytan ne yapıyor? Senin o doldurduğun tarafa yükleniyor. Niye? Orayı azaltacak. Oraya götürecek. Orayı eksiltecek. Bakıyorsun ki Allah Allah diyorsun ya. Ama uyanık olan ne yapıyor? Ha, dur. Ben hazırlıklı olayım. Çünkü şeytan ne yapacak? Şimdi gelip oyununu oynayacak. Sebeften birçoğu diyor ki böyle mübarek kılınan, faziletli kılınan günlerde, gecelerde, mevsimlerde abd, kul ibadet ettiğinde ve o mevsim bittiğinde, Ramazan ayı, hac mevsimi bittiğinde kul dönüp şöyle kendine baksın diyorlar. Eğer iyilikteki, ibadetteki ciddiyeti devam ediyorsa diyor ki müjdelesin. Neyi müjdelesin? Onun o da onun o haçta, o sezonda, o mensinde yapmış olduğu ibadet Allah'ın indinde inşallah makbul. Bu onun göstergelerinden bir tanesi. Ama Ramazan'da hadim etmiş. Sabah akşam fikirleri çekiyor. Sadaka veriyor. İyi çalışıyor iştahat ediyor. Şevvala giriyor. Diyor ki ya ben tamam Ramazan'da tuttum. Şevvala altı gün orucu ne? Kur'an. Ya Ramazan'da hadim yaptık. Bu iyi bir gösterge değil arkadaşlar. Bu iyi bir alamet değil. Allah Teala buyuruyor ki: "Şehrü Ramazan'ın ki indirildi فيه Kur'an." Ramazan ayı öyle bir aydır ki, "unzile fehil Kur'an." Kur'an oraya indirildi. "Huden linnas ve bayyinaten minel huda vel furkat." Yol gösterici olarak İnsanların hak ve batılı birbirinden ayırması için hidayet rehberi olarak ve insanlara doğru yolu gösteren bir kitap olarak Kur'an o ayda indirilmiştir diyorlar. Yani Kur'an'ın özellikleri bunlar arkadaşlar. Hak ve batılı ayıracak rehber, hidayet rehberi, hidayete götüren. Yani Kur'an dendiği zaman maalesef bizim toplumumuzda ne anlaşılıyor? Herşembeyi Cuma'ya bağlayan gece Yasin okursun, mezarlığa gidersin, Önülere üç ihlas bir Fatiha okusun. Yedisinde, kırkında, elli ikisinde bir şeyler okusun. Ki bu eski dönemlerdedir. Şimdiki dönemlerde parası olan gidip hocaya veriyor, hoca okuyor. Kur'an böyle bir kitap değil arkadaşlar. Kur'an, hudan nas insanlara hidayet eden, hidayete götüren. Hakla vâdılığa için bir rehber. Olan bir kitap. Bu da nasıl olur? Okuyarak, anlayarak olur. Ve ben şeyde min şahra felyesum. Siz kim? Bu ayı, bu ayda çıkan hilali yürürse felyesum. O ayı ne yapsın? Oruç tutsun. İnşallah önümüzdeki derste, cumartesi yürü derste oruçla alakalı kimden gelecek? Oruç ne zaman başlar? Neyle başlar? Ne zaman biter? Neyle biter? Kaç kişinin Şahadeti gerekir. Bunlara değineceğiz. Diğer ayette Allah-u Teala diyor ki Kutiba aleykumu siyamu kemmel kutiba alellezine min kablikum leallekum tettequn. Sizler dün öncekiler oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Leallekum tettequn. Umulur ki sakınırsınız takma sahibi olursunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Bukhari ve Müslimi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadise şöyle bulundu. Eğer gelmez Ramazan, açtıt أبواب الجنة. Ramazan geldiğinde bakın arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz, adını ağzımıza aldığımız, dilimizle söylemiş olduğumuz bu ay 5 gün sonra, 6 gün sonra Allah verirse göreceğimiz ay. Cennet kapılarının açıldığı bir ay. Yani bu ayda kul farklı olmalı. Şöyle kendini şekil düzenle sokmalı. Bir program yapmalı. Eğer şimdiden kulum bir programı olmazsa her gün bir yüz, her gün iki yüz. Sabah evden çıkmadan önce. Öğlen namazından önce Namaz vakitlerinden 10 dakika önce camide olacağım. Bu ay boyunca tamamen beş vakit namazı imamın ilk tekbiriyle birlikte cemaatle camide kılacağım. Oruçlu iftar ettireceğim. Ağzından kötü söz sık çıkmayacak gibi programını şimdi yapacak o. Ramazan gelmiş yarın Ramazan yapma ya. 11 ay açlık geçti. Hiç haberimiz olmadı. Bu sene de sıcaklara geldi Ramazan. Ne yapıyorsun? Programın ne? Değil. Programı şimdi de koyacaksın. Aile içinde. Çolunda çocuğuna oturacaksın. Bakalım. Bu ay mübarek bir ay. 11 ay bu televizyon bu evde açık kaldı. Şu televizyonun fişini çıkartalım. Kutuya koyalım. Bu ay bu televizyonun bu evden çıkmasının, çıkarılmasının ayı olsun. Ve daha sonra da buraya girmemeye bir vesile olsun. <gülüyor> bu ay bir program yapalım. Gel Kur'an okuyalım beraber. Gel hadi okuyalım. Oturalım sabah namazından sonra sabah akşam zikirlerini çekelim. Bu hafta Sami abiyle bir akrabamızı diyaret ettik Ege'de bir yerde. Yaşlı bir amca. 70 küsur, 75 yaşında. Sonradan hidayet bulmuş. Allah'ın hidayet verdiği bir kimse. Vaktinin birçoğunu işte evinde yazdığında bir okuma odası yapmış kendine. Orada tefsirler var, Kur'an var. Onları okuyor. Odasında diyor ki, burada yalnızım diyor. Komşular diyor işte kadın erkek iç içe oturuyorlar. Oradan geçiyorum diyor. Masayı kurmuşlar orada oyun oynuyorlar. Benim diyor buradaki diyor en iyi talebem, en güzel talebem hanımım diyor. Geçiriyorum ona karşıma diyor. Onu okuyorum, o dinliyor diyor. Bu akıllı yani akıllı derken ahirette yönelik akıllı düşünen adamın davranış. Öbürü ise hemen gelir. İftar vakti hanım hastane işte televizyonu iftar bir programı seyredelim. İftar sokasında doğanın sonra gelecek hadislerde müstecap olduğu, kabul olduğu bir zamanlar bir dilimde bakıyorsun bir adam televizyon seyrediyor. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Ve abwabun niran. Ateşin kapıları da kapanır." Ve şeytanlar zincirlenir. Şeytanlar zincirlenir. Demek ki Ramazan ayı böyle bir faziletli ay. Ramazan orucunun özellikle demin Biz genel manada orucun faziletlerinden bahsettik. Ramazan orucunun da faziletleri. Ayrıca bunlara ilaveten faziletleri var. İmam Bukhari ve Müslümin rivayet etmiş olduğu hadiste. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ben sana Ramazan'a imanen ve ihtisaben Çok büyük bir arkadaşlar. Yani yarın hepinize birer Mercedes verileceği müjdelense aslında bu kadar sevinmiş olmamanız lazım. Ama zaman maddeye, somut olan şeye bakıp ona değer verme zamanı olduğu için insanlar bu gibi müjdeler ne pek fazla tesir etmiyor. Adam diyorsun ki yarım hesabına beş bin lira gönderiyorum, adam havalara uçuyor. Ama adama diyorsun ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki ben سام رمضانا ايمانا واحتسابا Ramazan'ın orucunun farz olduğuna iman ederek Allah buna buna emretmiş diyerek. Bu ihtisaben, ecrini, mükafatını, sevabını Allah'tan bekleyerek ben şu anda yemeden, içmeden, şehevi duygulardan, sövmekten, insanlarla kavga etmekten uzan diyerek ve bunun karşılığını Allah'tan bekliyorum. Diyerek o şu sana diyor Allah Resulü Aleyhisselam: Vesselam, Gufir ma teqaddeme min zembih. Bu kimsenin geçmiş günahları aff olunur. Ramazan ayı öyle bir ay arkadaşlar. Mükafatı bu kadar büyük bir ay. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bu hadisi İbn-i ve İmam Ahmed ve Deyhat'ı rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh Şöyle buyuruyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam saidal minbar. Minbareye çıktı. Feqaale amin. Amin, amin. Aleyhissalatu Vesselam minbareye çıkıp diyor ki amin, amin, amin. Ne demek amin? Kabul et. Allahumme istecb. diyoruz ya amin. Allah'ım kabul et. İcabet et. Tu aminen necef. Aleyhissalatu Vesselam 3 defa amin, amin, amin diyor. Eyle ya Resulullah, inneke sahittel minbar fekult aminen aminen aminen. Tabi ashab merak ediyor. Soruyorlar ey Allah'ın Resulü sen üç kere amin amin amin dedin. Helal. Aleyhisselam da diyor ki: "İnne Cibril aleyhisselam atani fekala." Cibril aleyhisselam bana geldi ve dedi ki: "Men adrake şehr-i وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَقَلَ النَّارِ فَأَبْعَدَهُ اللّٰهُ قُلْ اَم۪ينَ Cebrail gelip bana dedi ki Ramazan ayına ayına yetişip, idrak edip Ramazan ayında günahları affolmamış Bu vesileyi, bu ayı değerlendirememiş Ve günahları affolmamış Ve böylece cehenneme girmiş Adamı Allah Cehennemine sokar ve kendinden uzaklaştırır dedi. Ve bana dedi ki diyor Cebrail amin de. Ben dedim ki diyor amin. Yani Cebrail burada bir dua ediyor. dua evet. Ramazan ayını görüp günahları başlamayan adamı Allah'ın ateşine soksun. Aleyhissalatü vesselam diyor ki amin. Buradan da anlıyoruz ki Ramazan ayı ibadet ayı, Ramazan ayı şimdi hadise gelecek. Ateşten azad olmayı, ateşten kurtulmayı. selam diyor ki, İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu, İmam Bezar'ın rivayet etmiş olduğu hadiste, "İnna lillāhi fi kulli yawmin walailatun utqāʾ min al-nār." <gülüyor> Allah Teala'nın her gün azad ettiği, ateşten azad ettiği kullar vardır. Ve her gecede böyledir. Onun için kul küçümsemeyecek arkadaşlar yaptığı ibadet. <Gülüyor> Evinde oturuyorsun. Allah-u Teala'nın o saatte köle azat, Allah-u Teala'nın o saatte ateşten azat ettiği, çıkardığı kullar üzülmesine belki de o evde otururken okuyacağın yarım sayfaya mukabil karşılık geleceksin. Çok önemli. Şehr-i Ramazan tabii Ramazan ayında. Ve inna li <gülüyor> kulli muslimin da'watan yad'u biha feyustacabu lahu. Osman Kul'un öyle daveti, öyle duası vardır ki bu gecelerde Allah Teala onun o duasına nazar icabet eder. Ailemde Allah'ım beni ıslah ile, ailemi ıslah eyle, çocuğumu ıslah ile. Dilediğin kadar dua et. Allah'ım <gülüyor> Allahümme cealni min utakai ramadan Allahümme cealni min utakai ramadan Allahümme beni ramazan ayında utakaminen nar fi şehr ramadan ramazan ayında ateşten azat ettiğin kullarından eyle diye aç ellerini dua et dedik edebinden ki var ki sezon hazırlıksız giriyor açmış ağzını dön, dön televizyona bakıyor hoca oradan şefaat ya Resulallah. diyor bu buradan hamil diyor Kimlerde var ki hakkı arayan insanlar bu duaları öğreniyorlar. Böyle bir alıcılar. Evet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam orucun faziletiyle alakalı bunları söyledikten sonra bahsettikten sonra en son orucun bile bile orucunu yiyenlerle ilgili Aleyhissalatu vesselam şu tahzirini şu uyarısını nakledelim. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam: "Beynama ana naimun atani rajulan fa akhadha bi dudu'i wa'iran fa qala is'ad." Aleyhissalatu vesselam diyor ki ben uyu uyu uyuyor iken, uykumdayken iki tane adam geldi. Beni diyor pazularından tuttular kolundan beni sürüpleyip götürdüler. Tabi peygamberlerin rüyası biliyorsunuz peygamber aleyhissalatü vesselam'a ilk gelen vahiy rüya ile geliyor. مثlu <gülüyor> falak-ı <gülüyor> subhi sabahın doğduğu o andaki parıltılığı gibi. Şeytani değil yani. İki tane adam Aleyhisselam'ı vesselam'ın kolundan üstüyor. Götürüyorlar. yolculuk var. Diyor ki beni daha Sarp bir dağın eteğine getir derdi. Sarp. Dik. Ve dediler ki isad, Haydi tırman. Fekuldu inni la utiquhu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki ben güç getiremiyorum. Fekala senusehhiluhu lek. Diyor ki bu zat bu adam. Korkma biz sana bu çıkışı, tırmanışı kolaylaştıracağız. Sen çık. Fas'adtu hatta idha kuntu fi sawadil jabal ila bi aswatin shadida. Tarmandum, tarmandum, dun bir kara noktasına geldim, bir yerine geldim. Bir de baktım ki çığlıklar haykırışlar var. Ağrı'ya insanlar. Qultu ma hadhihi al Aleyhisselatü soruyor. Diyor ki, nedir bu çığlıklar? Nedir bu duyduğum sesler? Niye bağırıyor bu insanlar? Kalu, Aleyhisselatü cevap veriyor. Diyorlar ki, Haza avâ'u ehlin nar. Bu ateş halkının, cehennemliklerin uluması, bağırması çığlığıdır. Sonra da beni yola devam ettirdiler. Öyle bir yere geldim ki diyor insanların diyor yanakları yarılmış. Yan tarafları yanakları yarılmış. Ve kan akıyor. Oralardan kan fışkırıyor. Dedim ki diyor bu sefer bunlar kim? Ve bana dediler ki اَلَّذ۪ينَ يُفْتِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّتِ صَوْمِه۪ينَ Oruçları bitmeden, oruç ayı geçmeden, gün bitmeden yiyenler. Buna bağlı olarak da oruç tutmayanlar. Ramazan ayı çıkmamış, adam yiyor. Gün bitmemiş, adam yiyip içiyor. Sigarasını da yapıyor süre. Hiç oralı değil. Ama oralı olacağı Vakit gelecek mi? Elbette gelecek. Böyle aleyhissalatu vesselam'ın o sesler var ya işte kimlerden çıkacak? Bu bu dünyanın üzerinde yaşayan bu insanlardan çıkacak. O bağıran, çığlık atan, hanımından, çoluğundan, çocuğundan kaçan diye bahsedilen Kur'an-ı o, o insanlar uzaydan getirilip veya başka bir yerden getirilip mahşere konulacak, <gülüyor> götürülecek insanlar değil arkadaşlar. Onlar bunu da gezen, sokakta yürüyen, ezan okunduğu zaman camiye gitmeyen, Ramazan ayı geldiği zaman oruç tutmayan, haram gördüğü zaman gözünü çevirmeyen, ne olur? Bunlar, öyle insanlar olacaklar ki arkadaşlar, bugünkü o kibirlenmeleri, bugünkü o kendine güvenmeleri, ya din, din nedir ya? ya, siz ne yapıyorsunuz? Kendinizi azap ediyorsunuz. diğer bu insanlar öyle perişan bir duruma düşecekler ki bir fırsat. Bir fırsatlar dünya dünyaya geri dönerin. Allah-u Teala ki şayet geri döndürsek tekrardan onları ne ettiğimiz, sakladığımız şeyler ne yaparlar onlar? Dönerin aynı şey yani. Asaklanılan ya şeyler dünyaya yeniden, dönündense yine aynı şey düşecekler. allah Teala bizleri Ramazan'ı gören, Ramazan'ın hakkıyla İhya eden kullarından eylesin. Allah nasip ederse cumartesi günü ahkam siyam oruç hükümlerine geçiriz. Bu şekilde de Ramazan ayına bir giriş yapacağız. Herhalde pazartesi günü Ramazan. Öyle değil mi? Evet. Pazar gecesi. Pazar gecesi herhalde oruca başlayacağız. Bununla ilgili hükümleri cumartesi günü elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Subhanakallahumma ve hamdik.